Ne olmasın mı? Haaaa! Dedim. Baba. Efendim, evimden evime koydum. Sana hakaret edemem. Şöyle uykuya yak da seni boğazlamaya gelir mi gelmez mi bir gör, diyor. Ben çıkayım geleyim, diyor. Öyle senin uykuna tatlıyor. Ben olur ki bir muha diyor. Oraya yakıyor, konuşuyor, varıyor. Anam Şimdi vardım eve, Silçanları neye karıştırdım? Tüfeği neyi açtım? Uykudan uyanamadı, Yerin bir uykuda yatıyor. Kaç yıl alacak zaman şimdi? Diince karın, aman bir dem varıp bozmana yanaşma, belki uyanıp ne olur? Şöyle sen de tecrübe et, sağa sola bir çarpmaktır. Varıyor yanımda diyor, uyanmıyor ve laboratuvarda büs bübücü ile bakmış ki elinde açık bir çal geliyor kölenin geliyordu, oluşmuş diyor, vay hain kadın vay, namsız kadın vay diyor. Görüyor mu yavrum iftiraların? Şu Yahya'nın içinde buna benzer pitne dolu, Allah şerinden muhafızı veriyor, <gülüyor> diyor. Ee, diyor, boğazına doğru gelip de bıçağı, hırtmağına yaklaştırınca kıkkı verdiğiyle gazını yık diyor boğa kadını öldürüyor. Pencereden gelip bakıyor ki kadın diyor Kafası ayrılmış. Kardeşlerine diyor ki e, enişteniz diyor planın ailesiyle iyi de ailesini kestiyor diyor. Onlar da geliyor eniştelerini öldürüyor. Çok korkma. Çok ölü olmadı. O kazada dört yüz tane ölü olmuş. Akraba akrabayı akraba akrabayı bir mis getirmiş. Böyle kitneler var, İnanıp da birden ayağa kalkıp da diye biliyor, doğru can bu muhakkak bize bunu söyledi diyecek alçak var var. Allah şerlerden <gülüyor> korkarım. Onun için bize kitneler gitmeye hazırlananlara bir evrak koydum Allah'ın huzuruna kendi görsün benim mazibemi. Bir daha görsünler gör oğlumla hazır bilecek diyalım. Zaten bu sene ne mazibim, ahmabimsin ne, rica Gel bir haberden hazır olacak. Gelsin evine gel. Konuş hele. Çünkü Allah Hazretçi gelir yine her ettiğim Bir boyunun çobanını, çobanını. Kurt şaşırma için bir o gider, bir o yandan çobanı mı Boynu içine girer boğmaya başlar. Bir memlekette hocaların hakkında uğraştılar, milletin çobanı olduğu için hocalar milleti ıslah edecek, irşad edecek, ilki çobanı şaşırtacaklar, her birini bir yere atacaklar, Allah rızası için vağız geleni de durduracaklar, Varsın mahrum olsun. Şunlar da istediğimiz gibi muamele edelim diyecekler. Allah şerlerinden hepsi. Amin. Kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Estağû ile akvacet minyeni sahibe tekarû fiyyillâh Tâbleem yefhule fiyyed-i sahîm Sadaka Rasûlullah Açılındır <gülüyor> aşkım. Rehâle bâle bâle Han efendimiz buyuruyor. Bir Allah ki Allah'ın kim için bir sadaka, bir zekat sahibinin elinden çıktığı vakit, sahibin eline almadan evvel Allah Teala Hazretleri bu eline alıp kabul buyuruyor. O sahibe yani zekati Sadatayı alanla onun arasında bir el var, o el Allah'ın eli. Allah'ın kudret eli, elden münezzeh. Ben alırım, kabul ederim, ondan sonra sahil alır, arada görünmem. Bunun için göreyim onu. Gördüğünüz için izen var. İnşallah akret istileriz Almadan allah Teala arzakları kudret eline alıp kabul buyurur ve ve ben kelimeleri kendi kelimatın. Önce uha, tekrar kıntu kani. okuyun. Ve kıntu sığilen tekrar kani. Ve kıntu agriben teapkat kani. Ve kıntu tanıyan teaqaykani. Ve وَنَتَقَى حَبِبُ اللّٰهِ جَاَمْ قُلَعَيْ لَا دِلْنَنِ müjdeler saçıyorum size. Verilen sadaka şu kelimeyi sahibine söyler. Ne söyler efendim? Rıhmancel gücüdüm. Verdiğin para 500 lira idi, Lakin peyin bereketçe beni büyüttüm. Bu bine 700 yüz mislim yedi yüz misli atı yedirdim. Hem ikin yedi hem ufravi diyor Allah. Beni çoğalttı. Ee, Sayıca say, say, say, say, az bu. sayca 100 liraydı, 500 liraydı, 1000 liraydı. Beni Allah'ın fazlıyla çoğalttı. Allah'ın fazlıyla, bereketiyle o eve bereket yağdı o sadakayı verince. İki evvelce sana düşmanıdım. Çünkü zeketi verilmeyen man ahirette yılan olacak dilini tutacak, sormaya başlayacak. Verilmeyen zeket ataştan çivi olup vücuduna çakılacağını beni verdim de evvelce sana düşmanıdım. Şimdi beni gel bana dost ettin seni muhafaza edeceğim. Allah Allah Müjdemiş, benim de hoşuma gitti. Dört, dünyaya sarf etmekle fani olacaktım. Dünyaya sarf etmekle fani olacaktım, mahvolup gidecektim. Allah'a vermekle beni bakı kıldın, seninle cennete beraber gideceğiz. Rabbim başında geleceğiz. Bir fakira elbise giydirdinse bir hulle gibi olacak, kabirden uyan, kalktığın zaman onu giyeceksin. Ramazan günde bir fakiri doylarımsa, kabirden kalkınca, ağz kahvenin için bir cennet yemek olup dönüne gelecek. Tabi seni diyemedim ki, ben bu sene razı veremedim ki. Binde birimi dedim sana, 5 Beş, elinde oldukça sen beni muhafaza edeceksin. Allah alacağı, kitleyeceğin, saklayacağın bundan sonra ben senin muhafızın oldum diyecek. Seni "Es sadakati cerûtül bela ve yumur Sadaka verdiğin için seni muhafaza edeceğim." diye bu beş kelimeyle sana çınlıyorum diyenin sadaka. Devam edeceğim. رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرِ رَضِيَ اللّٰهُ تعالى عنهما يَنَّا Şu ayet nasir oldu. فَمَنْ يَعْمَ الْمِتْقَالَ زَرَّتِمْ حَيْرًا يَرَتْ قال Rasulullah sallallahu ta'ala aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi yani sizce kadar bir sadaka verseniz bile zayi etmeyeceğim. Ya Rabbi buca az gerza kadar ameli zayi etmemek az. Ümmetim hakkında ki haktır ümmeti kâlallahu teâlâ azze ve celle. Allah şöyle buyurdu. "İlâike yütevne ecramu ve rakeyde bi mâ Allah buyuruyor ki "Habibim üzülme. Ümmetin için dolduğun zaman secdede baş dili tahmid eder. Hem getirmiş parmağını tevhid eder. Kulağım alsınlar diyelim dinledim. Söylediği o kurdur anladım. Der ki ey Bebla yüzünü tuttum sana. Ya ilahi ümmetim verdin bana. Anasından dolduldum böyle diyordu. Bizi isteyiyordu. Muhammedimiz böyle bu aziz Hazreti Abdullah ibn Omar Sallallahu şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Hemen Ya'mel ayetini okuyunca nazil olunca dedim ki ya Rabb'im ümmetim hakkında bu çok az. Deyince Allah Celle Celaluhu "Narateynin yani sabırları sebebiyle geceleri iki kat bulacak buyurdu. İki kat ederim ya Habibim. Senin ümmetim amelini bir kat vermem. İki kat vereyim. Gayır mısın? Dur bakalım peygamberimiz ne diyor? Kultu yarabbi hada gayidun fi hakkı ümmeti alallahu ta'ala azze ve cel men jae e bil hasaneti fe lehu aşru hep ayetlerle ispat dersiniyorum diyorum görüyoruz ya. Öyle yazdık. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, yine dedi ki yarabbi ümmetme bu da azdı. iki katta ne var Rabbi sen büyüksün, ne olursun diye yalvarınca Rabbimiz buyurdu ki sonra, şu ayet-i celil'e geldi, onlara karşılık olarak verdikleri yine eski ki bir tecik kuruşa, bir tecik liraya, bir tecik on liraya, bir tecik yüz liraya, bir tecik beş yüz liraya, bir tecik bin liraya, on bin, yirmi bin neyse, ulu Ya Rabbi'ye de galip ümmeti, Ümmetimin hakkında bu da az Ya Rabbi. Hangisi bir a, on bir m az Ya Rabbi. Ne olacak bir a, on verdin mi? On tecik kat olur, az Ya Rabbi ki ne Allahu Teala volta ya Rabbi peygamberim volta ya Rabbi eza eban ümmetimin hakkında onca da az ya ya Rabbi der. Allahu Teala buyurdu ve felil fe lele minkun enbela fi sabilillah kemetel hatta enbetes seb'asena bile ki kulli sünbiletin 100 haba وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَى وَاللّٰهُ وَاسِعُونَ alim. Hep ayet görüyor musunuz ya? İyi dinleyin. Peygamberimiz buyurdular. Ümmetimiz için yine bu da az yarabbi derim. Yedi yüzde ne var? Bire yedi yüz vereyim diyorum. Yedi yüz sen büyüksün. Rani günanil aleminsin. Bu az yarabbi derim diyor. Allah'ın Zülcelal Hazretleri buyurdu ki diyor, Allah yolunda mallarını harç edenlerin misli her başakta yüz tane bitiren yedi dallı bir etinin haline benzer misal ediyor Merem bu on azdiyum. Bir tohum atarsanız tarlaya bir göcek olur. Göcekten yedi tane süngüle olur. Allah'ın kepsiyle, her süngüleden, süngüledirin dardan, yedi dene başak olur. başak dediği kelle, memleketime göre konuşuyorum. Yedi kelle olur. Her kellede yüz tane dene biter, yedi yüz olur. Bire yedi yüz verilmiştir. Allah dilediği kimseler için daha da artırır. Habibim gel kanaat et. Yetmez mi dedi? Allah'ın fazlı keremi çok geniş, her şahsın ziyetlerini çok iyi bilendir. Herkesin ziyetini çok iyi bilir, samimiyetine güle gelir Allah'ın nimeti. Fazlı yeniden Peygamberimiz dayanamadı. Niye dayanamıyor? Yeni yüz yetenir. Ya Resul Allah'ım, yok dayanamadı Peygamberimiz. Ne dedi bu anışı? Kâle Rasûlullah sallallâhu teâlâ ve sellem ''Yâ Rabbi, ciddi ümmetî fenedilette bi'în âyâ ''Men vellebi yuqribullâhâ ve yudâhife lehû erâfen kesîrâ'' Sadakallâhu l-Azîm. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ümmetim hakkında daha ziyade ver ya Rabbi. Evvelten hada kalin hada kalin diyordu. Şimdi diyor ki ümmetim hakkında daha ziyade vermeni istiyorum ya Rabbi. Deyince muhristlerime daha artır ya Rabbi. Allah'ımız şu ayeti kelimeyi indirmiştir. O, o kimdir ki, o kimdir ki Allah'ın Allah güzel Allah'a, güzel halis niyetli bir suratta muhteş olanlara ünlüç verenler, camilere verenler, köprülere verenler, imam hatıplara verenler, Kur'an kurşuna verenler, Yetimlere verenler, dullara verenler, ihtiyara verenler, Allah onun mükafatını kat kat artıracak. Yani böyle 700 ne değil? Kat kat kat kat kat kat, kat 700 daha, 700 daha, 700 daha, 700 daha kat kat artırırım Habibim. Seni seviyorum çünkü istiyorsun vereceğim bugün Ramazanın son günleri mükafatları vereceğim ama kat kat kat vereceğim açıl birazkiler. Hakkak devin ver. Bana ziyade it ya Rabbi. Sen çok büyüksün. Ama na, na, nasıl mazlığı peygamberimizin? Bilemiyoruz kadri salavat-ı şerifeye devam edelim inşallah. Allah kadriyi bilen ümmetten bizi. zil ümmeti fenezele tadihil aya inneme yüve sabirune ecrahun bir <gülüyor> gayrı <gülüyor> hesab Allah Kur'anla cevap veriyor. Ne diyor peygamberimiz buyurdu: "Ya Rabbi, ümmetimin saflarına daha arttı. İveden hedeqalim, hedeq az ya Rabbi, az ya Rabbi diyordu. Şimdi ümmetimin halislerine daha arttı. Senin hazinende çok, deir maallah. Merak çok hazinende daha arttı böyle rica ediyorum deyince daha artık dedim şu ayet nazil oldu. Ancak ibadet ve taat. İbadet ediyor ve taat ediyor. Allah'a itaat ediyor, ibadet ediyor. Öyle samimi ki ihlası var. Katıksız. Yani katı yok yaptığı amelin il görsün de değensin dinleyen halis kullar Onlara daha kat, kat artır. ziyade et Ya Rabbi, az oldu demiyor da, ziyade ver Ya Rabbi. Bunu İstanbul'da büyük bir, bir ziyaret ettik biz, 115 yaşındaydı Ali Haydar Efendi'ydi. 47'de, 47'de hacca gitti o genç yaşında, bab İbrahim'den girdiğimde eski padişahların yaptığı kutbaların altında otururdum. Daha Kaysal'le oraya bir şey yapmış değil idi. Safa ile Merve'nin arasından Arafat'a yol giderdi. Gidenler bilsin diye diyorum. Safa ile Merve'nin bolluğu yolunun bir geçesi kadar yolu iki tarafı da çarşıydı. Öyle mervede merbede, idrafa gider gelirdik, o zatın büyük bir zat olduğunu görünce yanına vardım, elini öptüm, sordu, benim kime mensup olduğumu sordu, ben de söyledim, Allah manşallah dedi, derslerimi sordu. Ondan sonra 16 sene sonra İstanbul'da ziyarete varınca 115 yaşında kulayı hiç duymuyor, gözü de gözlüksüz yazıyı okuyordu, büyük bir zatıdı, Allah şapahına naydesi, ziyaretine vardık. Senin ile 16 sene evveli Hicaz'da görüşmüştük değer mi? dedi. Allah Allah. Bilgisi de onların manevi defterinde ismi olurmuş insan ondan bilillermiş. Allah, himmetlerinden ayırmasın. وَنَا اُمِعُوا illa اِيَهُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ Ayette bak, zaten hatırlayınca geldi. Ziyaretiniz, beni ziyaretiniz kabul oldu dedi. Allah sizden razı oldu inşallah dedi. Neden, derseniz dedi, nedenli diyeyim dedi. Nedeni şu, neren beni ziyarete geldiniz, öğün de cumhuriyet Oraya millet akışıp gidiyorlar. Siz benim gibi bir ihtiyara geldiniz. Param yok ki para vereyim. Rütbe bakacak halim yok ki rütbe bakayım. Sırf Allah rızası için geldiğinizde Allah razı oldu sizden. Çünkü ameliniz. Bir katıp kalkmamışsınız. Şeytan! Gece anlayayım da Ramazan'ın sonunda ihlaslı olalım. Şeytan! Allah'a secde etmedik ne bir yeryüzünde bir barış yer kaldı ne semada. Lakin Adem'e secde et, onu ılla bana secde et deyince Adem topraktan oldu, ben oldum, sen bilemiyorsun Allah'ım deyince melhud oldu, nefruz oldu, çift gergâhımda kâfir-i billah oldum dedi, Allah kaldı. Yani kavuyor dedi, o kadar amelim var, yerine kâbaat vermeyecek misin dedi. Ukray'ı yok, cennet yoktur kendilerine. Dünyada ne istersen onu vereyim. Ebedi beni yaşat bir dedi, haydi yaşattın dedi. Ebedi ömrümden sonra sen ömrüm, dünya benim için bir kıymatı yok. İki dedi, benim kullarım üzerinden bu edin. Ben imanlı kullarıyım, içine vesvese vereyim, cehennemi defalet doldurayım dedi. Salahiyet veriyorum sahacını, en sonra ben öleyim, en sonra sen Böyle teminat aldıktan sonra, Merem böyle bana salahiyet verdim, kullanın sağından gelirim vesvese veririm solundan gelirim vesvese veririm ömden gelirim vesvese veririm ardından gelirim burada vur vur ver orada pirinç al dirittiririm onlara ahirette o hakkı hukuku unutturur tüze getiririm onları cehennemi şöyle doldururum cehennem der ki hel min vezin daha ya Rabbi diye cehennem çağırır. Ama muhlis kullarına, halis kullarına gücüm yetmez dedi. Yani içinde ihlas olan kullarına gücüm yetmez dedi. Kim o muhlis kulları? Sırf ne yaparsa, namaz kılarsa, oruç tutarsa, hak gelirse, zekat gelirse, bir adama yardım ederse, camiye, hayra, hasenata para verirse il elbördülük vermez, her yaptığını Allah'ın rızası için yaparsa buna ihlas vermez. Bunlara gücüm yetmez. Sefaratta varırım, melekler beni yaklaştırmaz. O Şeyh Efendi, Ali Haydar Efendi, ''Gadrütür nur olsun, şefaat-i nasip olsun inşallah.'' Dedi ki, oğlum, İçinizde Mesele dedi, iyice anlayayım dedi. Ben de size iyice anlamayayım. İneği sağan, boynu sağan, e, geçiği sağanız var mı Mehmet? Var dedik. var yemiyorlar dedi. Onun içine sonra kan karışırsa, yine sağar kana, Kan gelirse, suyun içine kan karışırsa, Yenir mi? Yenir Yenmez dedi. Çünkü fıkırlar, Kan olduğu için yenmez dedik. Yenmez değil mi? Yenmez. Amelimizin içine şeytanın kanunu katarsanız amelimiz kabul olmaz dedi. Bu adam oruç tutmuyor dillerdeyi tutarsa, bu adam namaz diller dillerdeyi kılarsa, bu adam bu güzel çok sadaka ve camiye yardım etti desinlerdi birse Böyle katıp katarsa Birinci kat semaya vardı mı amel, melekler tahlil ederler. Bunda şeytanın kanı var, resvesesi var. Yüzüne çarpın, amelini kabul etmiyorum diyor Allah. Anladın mı diyeyim? Şimdi bu vasiliyetim olsun, son günlerin varız. hiçbir yaptığımızı Allah'ın rızası için yapalım. Oldu mu? Oldu yani. En klasayı anlattım bu defa. O zarf da vefat etti. Kadri külmür ustum. Peygamberimiz buyuruyor ki son şeylerden hala Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem zidni ümmeti ümmetime daha ziyade fenezelef tabihil ayet üneme yüvet fesafirune ecrahum bi gayri hisaf Hey Peygamberimiz buyurdular, Ya Rabbi, ümmetimiz sadıklarına, Eriflihan, Mim, Sarp, a, e, Şuray, Cereli'nde İhlası oku da bak nasıl tarif ediyor Allah'ım. İhlas çok mühim. İhlas dediğimiz, sırf yaptığını, hem yardımını, hem kıldığını, her tuttuğunu rüyakar olma, Allah rızası için yaptı. فالله يستر من غارق على اشقاه النور الجميل أنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحة بن young yeah. yeah. Altyazı M.K.